bizim e, Musa abi benden rica etmişti e, selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli yani bunların arasında bir e, reddiye vardı selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli kitabın münakaşasıyla alakalı bu kitap tevessül, istigase ve teberrük konularını içeriyordu ve bu kitabı burada benim okumam istendi aslında dersten ziyade yani ders tabii ki ancak biz okumada bulunacağız ee, bu Mahmut Efendi çevresine e, ve kitaplarına reddiye yazan e, Emrah Hurhan Kuru Göllü isimli Allah ondan razı olsun hocamızın hazırladığı bir reddiye var inşallah bunu hep beraber okuyup istifade edeceğiz. Tabii bu okumada da e, izah yapmamız gereken yeri izah edecek, açacak ya da müellifin kendimize göre eksik gördüğümüz noktalarda e, tamamlayacak veyahut katılmadığımız konular olursa da bunu ifade edeceğiz. İnşallah bu hayırlı çalışmanın hayırlı çalışmanın burada aktarılmasında beni sebep kıldığı için yüce Rabbime hamd ediyorum. Müellif Allah'a hamd Resulüne selam ettikten sonra şöyle başlıyor sözüne yani bu çalışmayı yapma sebebini şu şekilde açıklıyor ön sözünde diyor ki Ali Hoşafçı isminde birisi. Ali Hoşafçı isminde birisi. Selefiler ve tasavvufçıların görüşleri diye isimlendirdiği bir kitap hazırlamış. Yani böyle bir kitap hazırlamışlar. Maalesef şu an benim elimde de bir tanesi mevcut. Bunlar maalesef sürekli sanki eee kendi anladıkları, kendi anladıkları efendime söyleyeyim, tevessül, teberrük konuları, bid'at konularını sürekli kitaplar veya risaleler hazırlayarak, ispatta çalışmakta ve sözde bunun için kendilerine göre bir takım deliller serd etmekteler. Ben zaten, e, bu, bu ders benden istenmişti ve ben bu çalışmayı yaparken, bu çalışmayı yaparken, onların bu eserlerine ee, rastladım. Hatta bende şu an bulunan Risale ismi Bid'at, Teberruk ve Tevessül konuları diye yine aynı malum çevreler tarafından hazırlanmış, tamamen, e, efendime söyleyeyim, e, iftira nitelikli veyahut zayıflara ve uydurmaya uydurmalara dayalı. Maalesef e, delile dayanmayan, yani sahih kaynağa dayanmayan bir takım şeylerle bu işi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İnşallah ihtiyaç halinde yine oradan nakiller yapacak ve bunlara cevap vereceğiz. Ali Hoşafçı isminde yani biz şu an bunu baz alacağız. Ölçümüz bu kitap olacak. Bir kitap hazırlıyor ve diyor ki Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri diye e, isimlendiriyor kitabı. İlim Mehlik ismesine bürünerek örümcek ağından daha zayıf şüphelerle Allah'ın hakkı olan ibadetin ondan başkasına da yapılmasına, ölülerden medet ve yardım istenmesine davet etmekte dahası tevhidle ve ehliyle alenen muharebe etmektedir. Demiş Orhan Kurugül, Emrah Orhan Kurugüllü hocamız. Yani gerçekten bu kitapta Ali Hoşafçı'nın hazırladığı, bu kitapta gerçekten hemen şunu görürsünüz, Allah'a şirke davet ve Allah Azza ve Celle'nin hakkı olan ibadetin bir başkasına yapılması konusunda maalesef e, örümcek ağından daha zayıf şüphelerle ve kendilerine göre delil adettikleri şeylerle maalesef şirke davet etmektedirler. Ve devamla diyor ki kaleme almaya kalkıştığı konuyla ilgili derin cehaleti bir yana bunu yaparken yalan, iftira, telbis ve çeşitli hilelere başvurmada bile bir be'is görmemektedir. Maalesef الشedid bu eser hazırlanırken bu eserin müellifi, bunu yaparken yani kendi derin cahaleti bir yana yalan, iftira ve e, telbis ve hilelere başvurmada da hiçbir sakınca görmemiştir. Yazdığı takrizde kitabı büyük ölçüde okuduğunu ve faydalı bulduğunu ifade eden Hüseyin Avni de Hüseyin Avni de yine aynı zihniyeti paylaşan ve bunlarla. Çalışma arkadaşıdır, düşünce arkadaşıdır, aynı cemaatın adamları bunlar. Büyük ölçüde okuduğunu ve faydalı bulduğunu yazdığı takrizde ifade ediyor Hüseyin Avni. İşaret ettiğimiz ve ayrıntılı olarak ispat edeceğimiz cehalet, yalan ve telbis dövmetinden büyük ölçüde pay sahibidir. Hoşafçı'nın, az önce bahsi geçen, bu kitabın müellifi olan Ali Hoşafçı'nın müteahhir olması, göz önünde bulundurulduğunda, kendisinden önce yazılanlara vakıf olması, onlara verilen cevaplardan haberdar olması, evvelkilerin hatalarına düşmemiş olması gerekirdi. Yani bu Hoşafçı müteahhirdir, yani çağdaşımızdır. Dolayısıyla ee, selefilerin seleilen selefilerin veyahut kendisi düşünce, düşüncesindekilerin veyahut selefiiyelerin selefilerin bunlara yazdığı reddiyeden veya reddiyelerden haberi olduğu kitabın okunmasında ortaya çıkmaktadır evet. ve bunu okuyup bundan <gülüyor> haberdar olan selefilerin getirdiği delillerden haberdar olan bir kişi aslında böylesi hatalara düşmemiş olması gerekirdi. Böyle öngörülecek olursa, bu kitapta zikredilenlerin, onlar tarafından en çok güvenilen, en kesin deliller olduğu kanaati, daha da güçlenmektedir. Yani bu kadar reddiyeye rağmen, hala aynı delillere sarılmaları, ve bunların içinde kendilerinin en güvenilir ve kesin deliller olduğu kanaati bizlerde oluşmaktadır. Dolayısıyla hoşafçının özenle seçtiği delillerine verilecek şedid cevaplar heva sahipleri için olmasa da kafası karışmış insaf sahipleri için cidden önem arz etmektedir. Biz bu çalışmamızda kitabın esas meseleleri olarak gördüğümüz tevessül, istigase ve teberrük konularını ele aldık demiş Orhan Kuru Güllü Hoca. Tevhid ve şirk meseleleriyle doğrudan alakalı olan rabıtayı ise, yani tevhid ve şirkle doğrudan alakası olan rabıtayı ise çalışmanın, hacmini göz önünde bulundurarak başka bir zamana ertelemeyi münasip gördük demiş. Yani dolayısıyla konumuz tevessül, istigase ve teberrük konularına değiniyor. Ancak inşallah acizane rabıta konusunu da inşallah ben burada ekleyecek ve rabıta ile ilgili bunu öne sürenlerin, bunu dinden gösterenlerin, bidatçıların inşallah görüşlerine delillerle cevap vereceğiz. Zira hoşafçı rabıtayla ilgili olarak zayıf da olsa deliller zikretmek yerine rabıtayla yakından uzaktan ilgisi olmayan delillerle bidat-ı haseneyi ispata yönelik nakiller aktarmaktadır. Yani burada bu ön sözde böyle bir tespit yapılıyor. Ee, mesela mesela burada rabıta ile ilgili okuyucu hoşafçıdan delil beklerken bunlar bid'at-ı haseneyi ispata yönelik nakiller yapmaktadırlar. Çalışmamızda ilim ehlinin konuyla alakalı eserlerinden çokça istifade ettik. Onlardan yaptığımız iktibasları galiben mastar ve sahiplerine işaret etmeden kendi cümlelerimiz arasında serdettik. ettik. Yani hocamız diyor ki, biz diyor birçok ilim ehlinin kitaplarından istifade ettik, istifade ettik ancak bu ilim ehlinin sözlerini burada ayrıntılı olarak nakletmedik veyahut sahiplerine işaret etmedik, onlara nispet etmeden kendi sözümüz gibi söyledik diyor. Ee, bunun da altını çiziyor. Çalışmaya faydalı olacağını düşünerek şirk, tevhid, sünnet ve bid'at ile ilgili muhtasar üç mukaddime ilave ettik. Yani konuya girmeden önce şirk, tevhid ve sünnetle ilgili ve bid'atla ilgili muhtasar üç mukaddime ilave etmiş kendisinden başka ibadet edilmeye layık, hak mağbut olmayan, Rabbimden bu çalışmamı, kerim olan yüzü için ihlasla yapılmış, salih amellerim arasına katmasını, cühdümü ve cihadımı mübarek kılmasını, şirkten ve şirk ehlinden, beraatimi kabul buyurmasını, niyaz ederim demiş, taksir bizden, tevfik ise Rabbimizdendir, amin diyoruz, Emrah Hurhan Kuru Güllü hocamızın bu mukaddimesine inşallah ve duasına evet inşallah konuya girelim yalnız zannedersem soru soran kardeşimiz var İnşallah biz ders bittiği zaman bu sorulara cevap vereceğiz ancak bundan önce dediği gibi muhtasar da olsa şirkin şirkin tehlikesini ve ee, tevhid, sünnet gibi konulara kısaca değineceğiz ve şöyle sözümüze devam edeceğiz inşallah. Şirkin tehlikesi ölmeden evvel tevbe etme fırsatı bulamayanlar için affedilmesi söz konusu olmayan yegane cürüm şirktir. Dikkat ediniz, ölmeden önce tövbe etme fırsatı bulmayanlar için affedilmesi söz konusu olmayan yegane cürüm şirktir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresinin hem 48. hem 116. ayetlerinde, Rabbimiz bu durumu şöyle haber vermektedir. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Yani bu yüce Rabbimizin vaadidir ve Rabbimiz vaadinden dönmez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bağışlamayacağına haber veriyor. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 48 ve 116. ayette Rabbimiz bunu haber vermektedir. Yine Maide suresinin 72. ayetinde ise Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kimseye cenneti haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah o kimseye cenneti haram kılar. Şirk koşana cennet haramdır. Onun varacağı yer ise cehennemdir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Ve yine Zümer suresi 63. ayette ise 65. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider.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 Bu ilahi buyruklar ışığında şunları söyleyebiliriz. Üç, demin ki efendim e, rakamlarını okuduğumuz, yerlerini ifade ettiğimiz ayetlerde de görüldüğü gibi şirkin dışında yüce Rabbimizin dilediğini bağışlayacağı ve yine ikinci ayette şirk koşanın, e, şirk koşana cennetin haram kılınacağı, varacağı durağın cehennem olduğu ve yine Allah Subhanahu Wa Taala, Adem aleyhisselamdan, yani kıyamete kadar tüm insanlığa ve tüm tüm embiyaya vahyetmiş olduğu eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Dolayısıyla bu ilahi buyruklar ışığında şunları söyleyebiliriz: Allah Subhanahu Wa Taala, hırsızlık yapmak, içki içmek, faiz yemek, zina etmek, adam öldürmek ve benzeri küfür ve şirk dışındaki bütün günahları bunlardan tövbe etmeden ölen, mümin kullarından dilediği kimse için affedecektir. Yani bizim bununla ilgili az önce okuduğumuz üç ayette ki Kur'an'ın çeşitli yerlerinde muhtelif deliller de var. Ancak bu üç ayette bizim delilimizdir. Çünkü Rabbimiz Nisa Suresi 48 ve 116. ayetlerde buyurduğu gibi Allah Azza ve Celle şirki bağışlamaz, bunun dışında dilediğini bağışlar. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in hatta büyük günah işleyen kimsenin büyük günah işleyen, yani el-keba'ir dediğimiz, büyük günah işleyen kimsenin halini bile ifade ederken, burada, efendime söyleyeyim, hırsızlık yapması veya zina etmesi, efendim e, veyahut faiz yemesi gibi, adam öldürmek gibi, gerçekten büyük günahları işlem işlenmesinin affedilme ihtimali vardır. Yani bu kişi Allah'ın dilemesindedir. Allah Azze ve Celle, dilerse azaplandırır, dilerse onu affeder. Ancak şirk koşan kimsenin hali bundan müstesnadır. Çünkü şirk koşan, küfür üzere olan kimseyi Yüce Rabbimiz az önce okuduğumuz ayetlerde haber verdiği gibi affetmeyecektir. Aynı bir kitapta şöyle nakledilmişti. İnşallah konuyu daha iyi anlamamız için söylüyorum. Diyor bir gün bir beldede bir hoca var. Onun da talebeleri var. Talebelerine yıllarca ders veriyor ve bir gün onları imtihan etmek için diyor ki e, af buyurun yani biraz e, gerçi ikinci örnekte yani böyle kulağa da hoş gelmiyor. Onları şöyle imtihan ediyor. Diyor ki Falanca hoca diyor. birini örnek veriyor. Diyor ki, falanca kişi diyor. Allah'a şirk koşuyormuş diyor. Allah'tan başkasından yardım diliyor. İstigasede bulunuyor. Allah'tan başkasına dua ediyor. Deyince, talebelerinin tepkisini, tepkisine dikkat ediyor. Ne diyecekler diye. Bazıları şöyle bir söyleni veriyor. Böyle homurdanıyorlar. Diyorlar ki ne? Vay! Allah onu ıslah etsin. Yaptığı şeye bak yani. Gerçekten Allah'ın Allah hakkını bir başkasına veriyor gibi böyle dudaklarını eğerek durumdan hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar. Ertesi gün bu hoca efendi tekrar talebelerine diyor ki af buyurun ee, aynı hocayla ilgili diyor ki ya ben onunla ilgili şunu duydum ya da aynı kişiyle ilgili af buyurun bu kişi annesi ile af buyurun zina ediyor diyor. Böyle deyince talebeleri ayağa süçürüyorlar ve tabiri caizse deliriyorlar. Diyorlar ki ne bu nasıl olabilir? Bu adamı hemen öldürmeliyiz. Bu adam efendim buna hayat hakkı tanılmamalıdır. Bu nasıl bir insandır? Buradan sürülmelidir. Herkes ağzına gelen en ağır sözleri söylüyor. ve onlara diyor ki bir sakin olun oturum bakayım. Yani gerçekten biz de böyleyiz. Yani bizim de psikolojimiz böyledir. Yani bizde bu bu haber bizi gerçekten çok incitir. Ancak onlara diyor ki ne ben dün size bu adamla ilgili Allah'a şirk koştuğunu söyledim. Ancak her biriniz bundan rahatsız oldunuz ancak bu rahatsızlığınızı dile getirirken çok normal bunu karşıladınız ve e, böyle bundan çok da ciddi bir şekilde rahatsız olmadınız. Ancak bugün size bu haberi söyledim. Siz sizi tutmakta zorlanıyorum. Ve siz gidip o kişiye zarar vermek istiyorsunuz ve onu, onu toplumda veyahut bu beldede yaşama hakkı bile onda görmüyorsunuz. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Benim size dün haber verdiğim Allah'a şirk koşma hali, Yüce Rabbimizin asla ebediyen affetmeyeceği bir suçtur. Ancak bugün size verdiğim, haber verdiğim, ah buyurun zina hali ise Yüce Rabbimiz annesiyle bile olsa, af buyurun, dilerse onu bağışlar. Bu Allah'ın meyşetindedir, onun dilemesindedir. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını daha büyük görüyor. Ve bunun ebedi olduğunu söylüyor deyince, burada aslında ikinci örneğe tepkinin şiddetinin anormal olduğunu anlatmak istemiyoruz biz örneğe tepkisizliğin ve bundan rahatsız olmamanın aslında çok da menhecimizle tevhidi duruşla örtüşmeyen bir husus olduğunu ifade etmekteyiz. Gerçekten Allah subhanehu ve teala şirk ve küfür dışındaki bütün günahlardan ötürü dilediğini bağışlar Dine azap eder ancak şirk Allah Azza ve celle demin okuduğumuz Nisa 48 ve 116'da Maide 72. ayette ve Zümer suresi 65. ayette haber verdiği gibi ebedi olarak yani hiçbir şekilde affedilmeyecektir. Yavaş olmuş. Sen azından. Evet. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Hatta bu demin söylediğimiz hırsızlık, içki içmek, faiz yemek, zina etmek, adam öldürmek gibi kebair dediğimiz, el kebair dediğimiz büyük günahlarla ilgili e, tövbe etmeden ölse dahi yüce Rabbimizin meişetine kalmıştır. Allah azze ve celle direrse bağışlar, dilerse azap eder. Affetmeyi dilemedikleri ise sünnet ve cemaat ehli alimlerin icmasıyla yani ehli sünnet ve cemaat, e, alimlerin icmasıyla cehennemde ebedi olarak kalmayacaklardır. Affetmeyi dilemedikleri ise sünnet ve cemaat ehli alimlerin icmasıyla cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Yani Allah azze ve celle dilerse azap etmeden cennetine koyacak bu kebairi işleyen kimse yani kendisinden büyük günah irtikab etmiş olan kimse Allah azze ve celle dilerse ebedi e, dilerse onu cennetine koyar, cehenneme koyduğunu da ebedi olarak, yani ebediyen onu cehennemde tutmayacaktır. Çünkü ebedi olarak, ebedi olarak, yani cehennemden azat olmamak ve sürekli orayı bir yurt edinmek ancak kafir ve müşrikler içindir. Bununla beraber, mevcut birçok uygulaması pek çok kişi için yukarıda sayılan büyük günahlardan çok daha masum ve zararsız gibi görünen şirkin bundan tevbe etmeden ölenler için affedilme ihtimali yoktur. Demin dedik ya bunlardan daha masum gibi görünüyor ancak bu algılayışımızda problem var. Çünkü tevbe etmeden hayatta iken bu halden tövbe etmemiş, şirk üzere ölmüş kimse için böyle bir af söz konusu değildir. Ve cezası da diğer günahlar gibi geçici ve kayıtlı değil, sonsuz ve muebbettir. Allah muhafaza. Şirk koşanın yapmış olduğu bütün salih amelleri, boşa gider. Şirk koşanın, yaptığı bütün salih amelleri, boşa gider. Niçin? Çünkü demin Zümer suresi 65. ayette, Rabbimiz buna haber verdi. Eğer şirk koşarsan, yaptığın amellerin, boşa gider, buyurdu. Sonunda da, hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani, zarar etmiş olursun buyurdu. Namaz kılması, zekat vermesi, oruç tutup hacca gitmesi, hatta kelime-i şehadet getirmesi, kendisine bir fayda vermez. Fakirlere yardım etmesinin, dürüst ve doğru sözlü olmasının, anne babasına iyilik ve ihsanda bulunmasının ahirette bir karşılığını göremez. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar hepsi e, övülmüş, salih amellerdir. Namaz kılması, zekat vermesi, oruç tutması, hacca gitmesi, e, şehadet getirmesi, fakirlere yardım etmek, dürüst yani elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimse olmak, anne ve babaya ikramda bulunmak, iyilikte bulunmak, ve siz düşünebiliyor musunuz? Ve siz bu amelleri yapmakla amelleriniz boşa gider. Aynı şu ayette örneği var. Diyor ki, Keh suresi, sanıyorum 106. ayet olacak. Allahü alem. قُلْ هَلْ bil بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالَهِ Size ameller bakımından insanların en çok zarar edenini söyleyeyim mi? işler bakımından insanların en zarar edeni. Ellezina dalla saihum fi'l hayati'd dunya. Ellezina yahsab ellezina yahsinuna annahum. Ellezina yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Onlar yaptıkları ameller boşa gittikleri halde, boşa gittiği halde onlar iyi işler yaptığını zannedenlerdir. Yani yaptığı işlerle iyi işler yaptığını zannediyor. Ancak doğrusu bu yaptığı işler hepsi boşa çıkmış. Ya yaptığı iş kusurlu? Ancak Allah Azze ve Celle ayette diyor ki قُلْ هَلْ bil بِالْأَخْسَر۪ينَ عَمَالًا İşler bakımından, ameller bakımından insanların en zarar edenini size söyleyeyim mi? Yani çalışıyor ancak bu emeği boşa gidiyor. Çırpınıyor. Belki de uykularını feda ediyor. Belki ee, Allah subhanehu ve teala'nın rızasını gözeterek gecesini gündüzünü feda ediyor. Malını feda ediyor. Vaktini feda ediyor. Ve bir şekilde bir çalışma içerisine gidiyor. Ancak Allah azze ve celle diyor ki هَلْ bil aksarin عَمَالًا İnsanların İşler bakımından, ameller bakımından en zarar edenini sizlere söyleyeyim mi? Bununla ilgili bir sürü örnek vardır. Ancak ee, hiç tartışma bile kabul etmeyecek şekilde az önce Zümer suresi 65. ayeti de buna delildir. Eğer şirk koşarsan yaptığın amellerin boşa gider. Şirk koşan kimsenin amelleri boşa gitmiştir. Ve salih amellerin boşa gider. Fakirlere yardım etmesinin, dürüst ve doğru sözlü olmasının, anne babasına iyilikle ihsanda bulunmasının, ahirette bir karşılığını göremez. Cennete girmesi haram edilmiştir ve söz konusu bile olamaz. Cennete girmesi haram, kılınmıştır. Niçin? Maide suresi 72. ayette Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kimseye cenneti haram kılar. Rabbimiz böyle buyuruyor. Kim şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Allahu Ekber. Varacağı zorunlu menzil varacağı Zorunlu menzil, içinde sonsuza kadar kalacağı, ebediyen bedbaht olacağı ve kimsenin kendisine yardım edemeyeceği cehennem olacaktır. Kimsenin kendisine yardım edemeyeceği cehennem olacaktır. Bütün bunlardan sonra şunu diyebiliriz bizim için en büyük tehlike şirktir. Arkadaşlar, biz bu ifadeleri burada söylerken elbette ki bizim aklımıza putların önünde eğilen Mekkeli müşrikler gelmeyecek. Tabi ki onlar müşrikti. Bunu yapanlar müşrikti. Ancak onlara bu ameliyle benzeyen, kelime-i şehadet getirdiği halde akidesi, selefin akidesinden uzaklaşan veyahut bugün ismi Müslüman olduğu halde maalesef aynı Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi yapan, onların inandığı gibi inanan gerçekten büyük bir topluluk söz konusudur. Ee, Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla şirk derken, şirkin kalıntısı, Şirk, şirkin bize verdiği zararı ve bizler için en büyük günah oluşu. Çünkü Ali Seret size büyük günahların en büyünü haber vereyim mi diyerek onun bir ismi olarak yani elkabea irden saymıştır büyük günahlardan saymıştır. Ancak affı olmayan, affı olmayan yani kişi tövbe etmeden şirkten beri olduğunu itiraf etmeden ve tövbe etmeden ölürse ebedi olarak Cehennemliktir. Ayetler ışığında bunu ifade ettik. O halde bizim en çok, bizim için en büyük tehlike şirktir. O halde en çok uzak durmamız gereken şey şirktir. O halde şirki tanıyacağız, şirkin çeşitlerini bileceğiz, gizlisini açığını, itikadi olanı, ameli olanı, velhasıl şirkin her türlüsünden Allah'a sığınırız. kaçınıp ondan sakınmamız için öğrenmemiz gereken en önemli konu yine şirktir. Sakınmak için öğrenmemiz gereken en önemli konu yine şirktir. Gerçekten öyledir. Eğer kişi ilim fazdır Allah Azza ve Celle Muhammed Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor Salem ennehu لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani burada bu bilmiş ol ki kadın erkek herkese Rabbimiz فَعْلَمْ yani emrediyor, bunu bilmelisin ki diyor, Allah'tan başka hak, ilah yoktur. La ilahe illallah. Yani Yüce Rabbimiz kendisinden başka hak, ilah olmadığını haber veriyor. Dolayısıyla tevhidin gerçekleşmesi için, uluhiyet tevhidinin, rububiyet tevhidinin, isim ve sıfat tevhidinin gerçekleşmesi için ilim farzdır ve ilmi bilmekle mükellef olan, yani ilim öğrenmekle mükellef olan Müslümanlar, Kur'an ve sünnetin kendilerine öğrettiği şekliyle tevhidi öğrenecek, akidesini oluşturacak ve bununla beraber tevhid oluşurken de şirk ve çeşitlerini de öğrenecektir. Çünkü şirki eğer bilmezse, bilmeden gerek lafzi olarak, gerek kalbi olarak, yani itikadi olarak, gerek Fiili olarak yani ameli olarak Allah muhafaza şirke düşme tehlikesi vardır. Dolayısıyla bu halden sakınmak için öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden şeylerin başında şirk gelir. O halde şirk nedir? Şirkin ne olduğunun doğru anlaşılabilmesi için öncelikle Yaygın olan yanlış anlayışa işaret edilerek şirkin ne olmadığının öğrenilmesi sanırız ki daha yerinde olacaktır demiş müellif. Yani diyor ki şirk nedir konuşmadan önce geliniz şirk ne değildir bunu konuşalım demiştir tabi bu farklı bir. Ee, yol e, takip etmiştir burada farklı bir usul takip etmiştir müellif ve demiştir ki ne değildir şirk birincisi şirk Allah'ı inkar etmek değildir demiş yine şirk birden fazla Allah olduğuna inanmak da değildir birden fazla Allah olduğuna inanmak da değildir ve yine şirk Allah ile beraber Başka bir Rab, yani yaratan, yaşatan, rızık veren, öldüren ve kainatı idare eden bir varlığın olduğuna itikad etmek de değildir. Eğer bu sayılanların birileri tarafından dile getirildiği var, varsayılırsa, her birinin şirk kapsamına gireceğini söyleyebilirdik. Eğer diyor, bu sayılanlar birileri tarafından dile getirildiği varsayılsa, yani birileri eğer çıkıp derse ki, birileri Allah'ı inkar etse, bu şirktir derdik. Veyahut birileri Allah, e, Allah'tan başka ilahlar var diyecek olursa, bunun için de şirktir derdik. Veyahut Allah Subhanahu ve teala ile beraber, rububiyette ortakları var. Yani e, yediren, içiren, yaşatan, rızık veren, öldüren, dirilten gibi. Buna da şirk derdik. Ancak doğrusu şirk bütün bunları, bütün bunlar tek başına şirki tarif etmeye yetmez diyor müellif. O halde gerçekten de yani bu son açıklamayla yoksa biz de biliyoruz ki yukarıda şirk şu değildir bu değildir derken biz bunların hepsini şirkten sayıyoruz. Hepsini şirkten sayıyoruz. Son cümleyle de bu inşallah yerine oturmuş oldu. Ancak bunu böyle iddia etmesinin sebebi insanlık tarihi boyunca bahsi geçen bu inançlara sahip bir insan topluluğu olduğunu bilmediğimiz ve müşrik oldukları bildirilen toplumların hiçbirinde bu itikatların var olmadığını kesin olarak bildiğimiz için Allah'ın Allah olmasında bir ve tek olmasında, tek başına Rab olmasında, diyor, şurada şunu açıklayayım, diyor ki, gerçekten biz diyor tarih boyunca görmedik ki, yani bir kavim veya bir topluluk inancı şunun üzerine kurulu olsun, Allah'ı inkar etmek, yani bunun üzerine, e, inancı bunun üzerine kurulmuş bir topluluk yoktu, veyahut, birden fazla Allah olduğuna inanan e, inanmak da değildir tek başına ya da Allah ile beraber rububiyette ortakları olduğunu e, söylemek de değildir yani tek başına bunlar değildir diyor ve devamla diyor ki Allah'ın Allah olmasında bir ve tek olmasında tek başına Rab olmasında yani yaratma yaşatma rızıklandırma Öldürme ve kainatı idare etmesinde bir ortağının olduğunu söylemiyor olmayı şirk koşmuyor olmak için yeterli görenlerin bu hastalıklı anlayışlarına işaret etmek maksadıyla şirkin bunlar olmadığını söyledik. Yani diyor ki eğer biz dersek ki şirk bunlardır o zaman birileri çıkar bize der ki Rızkı veren Allah'tan başkası olduğuna inanmak şirktir. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Gerçekten güzel bir yol takip etmiş diyelim. Yani şirkin anlaşılmasında. Yani diyor ki, biz şirk tek başına bunlardır değildir derken, hem toplumdaki örneklerini dikkate alarak bunu söyledik, hem de birileri çıkıp o zaman şirki biz böyle tanımlarsak der ki, kim Allah'tan başkasının öldürüp dirilttiğine inanırsa bu şirktir. Gerçekten bu konuda insanlar hemen ortak gibidirler yani buna, buna inanan yok gibidir. Yani e, bazı teviller müstesna buna inanan yok gibidir. İşte Allah'tan başkasını rızık görme, veren görmek o yüzden diyor ki biz şirk budur demedik diyor. Dolayısıyla önemli bir noktanın altını çizmekte. Peki genel olarak şirkin bahsi geçen konularda vuku bulmadığını ve müşriklerin sözü edilen inançlara sahip olmadıklarını nereden çıkarıyoruz? Başka bir ifadeyle müşriklerin de Allah'ın varlığına inandıklarını iddiaya bakınız müşriklerin de Allah'ın varlığına inandıklarını Allah'ın bir olduğuna inandıklarını Allah'ın tek başına Rab olduğuna yani yaratanın, rızık verenin ve kainatı idare edenin yalnızca o olduğuna ve bu hususlarda bir ortağı olmadığına inandıkları inandıklarını neye dayanarak söylüyoruz? İşte bakınız bizim delilimiz şu. Yüce Rabbimiz Zuhruf Suresi 87. ayette şöyle buyuruyor. Onlara sizi kim yarattı diye soracak olsan elbette ki Allah diyecekler. Yine Zuhruf Suresi 9. ayette Lokman suresi 25 ve Zümer suresi 38'de e, şu ifadeler var. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette ki aziz ve alim olan Allah yarattı diyeceklerdir. Onlara Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette ki aziz ve alim olan Allah yarattı diyeceklerdir. Kim bunu söylüyor? Müşrikler söylüyor. İşte burada ifade ettiğimiz gibi onlar yüce Rabbimizi rububiyette birledikleri halde. Çünkü ayette diyor ki: "E in sa'altahum men halaka's semawati vel ard?" "La yaqulun Allah." Allah." Yani diyor ki, sen onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye, kime? Müşriklere. Kim yarattı diye derler ki, Allah yarattı. Sizi kim yarattı? Az önce Zuhruh Suresi 87'de buyurulduğu gibi, Allah yarattı diyecekler. Dolayısıyla onlar Allah'ın varlığına inanıyorlardı, Allah'ın bir olduğuna inanıyorlardı, Allah'ın tek başına Rab olduğuna inanıyorlardı. Bunun delili az önce ismi geçen ayetler ve yine Yunus suresi 31. ayette ise, De ki, sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Ya kulaklara ve gözlere kim sahip? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Duraksamadan Allah diyecekler. Dikkat ediniz. Demin yaratmada Allah'ı birlediler, tevhid ettiler. Okuduğumuz ayetlerde. Yerin göğün yaratılmasında Yüce Rabbimizi tevhid ettiler, birlediler hatta alim ve aziz olan yarattı diyecekler diyor. E, Zuhruf suresi 9'da ve yine son okuduğumuz Yunus suresi 31. ayette sorarsanız geri ve göğü kim yarattı? Ya da gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Kulaklara ve gözlere kim sahip? Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkartan kimdir? Yani öldüren dirilten kimdir? Ve buna benzer kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Duraksamadan Allah diyecekler. Dolayısıyla burada müellif aynı şekilde şirk tek başına bunlar değildir derken, gerçekten ayetlerle de iddiasını ispatlamaktadır. اَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضُ لَيَقُلُونَ اللّٰهِ Onlara sorarsan, yeri ve göğü kim yarattı diye, Allah derler. Onlara semavatı, semavatı ve arzı yaratan, güneşi ve ayı hizmetinize sunan kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyecekler. Onlara, semavatı ve arzı yaratan, güneşi ve ayı hizmetinize sunan kimdir diye sorsan, elbette Allah diyecekler. Bu ayette Ankebut suresinin 61. ayetidir. Yine Ankebut suresi, Ankebut suresi 63. ayette de, Onlara gökten su indirip, ölümünden sonra yeryüzüne bununla hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyecekler. Hasılı, Allah Subhanahu ve teala'nın şehadetiyle, müşriklerin Allah ile alakalı inançlarının bu şekilde olduğunu, bütün bunları yapanın Allah olduğuna inandıklarını, bu işleri yapmada Allah'ın bir ortağı olduğuna itikat etmediklerini ve sorulduğu zaman da bu inançlarını ortaya koymaktan çekinmediklerini öğrendikten sonra sormamız gereken doğru sorular şunlar olmalıdır. O zaman şunu sorabiliriz. Gerçi bütün bunlardan sonra inşallah konu daha iyi anlaşılsın diye bu açıklamalar yapıldı. Ancak bütün bu su suallerin de rububiyet tevhidi ile ilgili olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü rububiyet tevhidi gerek ehli kitapla ilgili gerek bütün ee, sapık e, ekoller, akımlar tarafından da yani kabul edilmiş çok da üzerinde ihtilaf edilmeyen mevzulardır. Dolayısıyla e, ancak müellifin şu sözüyle destekleriz ki yani şirk koşmak Allah Azze ve Celle'den başkasının, başkasının yaratıcı olduğuna inanmak veya yaratmada ortakları olduğuna inanmak değildir sözüne. Evet burada katılırız çünkü Allah Azze ve Celle bütün bu inancı taşıyanlara hani <gülüyor> onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye derler ki Allah bunu diyenler kimdi? Müşriklerdi. Dolayısıyla bütün bu inançlarına rağmen, yeri göğü, yeri göğü yaratanın Allah olduğunu söylemelerine rağmen, Allah Subhanahu ve teala olduğunu söylemelerine rağmen, onlar müşrik olarak tanımlandılar ve müşrik olmaktan kurtulamadılar. O halde, o halde bütün yaptığımız bu açıklamalar bunun daha iyi anlaşılması içindir. O halde doğru soru şu olsa gerek. Acaba hangi fikir, düşünce, inanç ve eylemlerinden dolayı müşrik oldular? Yani müşrikleri, müşrik yapan önemli sebep nedir? Hangisidir? Bunu sormak lazım. Niçin bunlar müşrik? Gerçekten bunlar dediler ki bizi yaratan Allah'tır, rızıklandıran Allah'tır, öldürecek Allah'tır, bizi tekrar diriltecek Allah'tır. Hastalandıran, hastalandığımızda bize şifa veren ve sair birçok hususta yüce Rabbimizi birledikleri halde acaba hangi fikir ve düşüncelerinden ötürü, hangi inanç ve amellerinden ötürü müşrik ismini aldılar ve müşrik oldular? Dolayısıyla sorulması gereken doğru soru bu olsa gerek. Şirk koşma eylemi yaşantılarında ne şekilde cereyan ediyordu? O halde bakacağız. Onların onların hayat biçimlerinin neresinde şirk vardı? Şirki hayatlarının neresinde muhafaza edip temsil ediyorlardı? Müşrik ismini hak etmelerine gerekçe teşkil eden esas mesele neydi? Müşrik ismini hak etmelerine gerekçe teşkil eden esas mesele neydi? Yani neydi? Neydi? Sahabeyi sahabe yapan unsur neydi? Şirk ve kokuşmuş toplum dediğimiz Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikilen kimseleri Vehut Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısına dikilme sebebini. Vehut kardeşi kardeşe düşman yapan en önemli unsur neydi? Onları şirk üzere bırakan önemli unsur neydi? Hangi itikatla putları Allah'ın hangi özelliğine ortak kıldılar? Hangi inançla putları Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizin hangi özelliğine ortak ettiler? Yüce Rabbimiz onların Allah'a ortak koşmadaki temel gerekçelerini şu iki buyruğunda hiçbir şüphe ve itiraza mahal bırakmayacak bir açıklıkla beyan etmektedir. Bakınız bu soruya Rabbimiz Subhanahu ve Taala bizzat Cevap vermektedir. Zümer Suresi 3. ayette ortaya çıkıyor bu. Allah'ın dışında veliler edinenler, biz onlara yalnızca bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Zümer 3'e 3 arttırmam Zümer. Evet. Önemli bu. Yani e, dedik ya bu kadar soru sorduk. Hangisi il ve eylemlerinden ötürü, hangi inanç esaslarından ötürü bunlar şirk e, şirk haline düştüler dedik. Yüce Rabbimiz kendilerine bir e, yüce Rabbimiz onların Allah'a şirk koşmadaki temel gerekçelerini, şu iki buyruğunda hiçbir şüphe ve itiraza mahal bırakmayacak şekilde haber vermektedir. Evet. Ayette şöyle diyor: "Ve olarak, Allah'tan kurtulmuş olanlar, Ma <mâ> na'buduhum illa li-yqarrabuna li-yqarrabuna ila Allah zulfah Allahu ekber. Diyorlar ki biz biz onlara yalnızca bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. İşte gerekçe bu. Allah'a daha fazla yaklaşmak Peki bunlar kimdir? Bunlar kimdir? Bunların isimleri nedir? Sıfatları nedir? Allah Azze ve Celle onlarla ilgili şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا Allah'tan başka zeli edilenler. Yani Allah'a şirk koşanlar. Yine, Yunus suresi 18. ayette, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın dışında, kendilerine bir zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir, diyorlar. Yunus suresi 18. ayet. Allah'ın dışında kendilerine bir zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Aynı hac suresinde de Rabbimiz haber veriyor. Yed'u min dunillahi ma la yedruhu ve ma la yenfa'u. Allah'tan başka kendisine zararı da olmayan, faydası da olmayan şeye dua eder. Yed'u لمن ضرره اقرب من نفعه. Hatta zararı faydasından daha çok olana dua eder. Dolayısıyla Rabbimiz de burada onların sıfatlarını ifade ederken Allah'tan başkasını veli edinenler ve Allah'tan başkasını dost edinenler biz aynı Zümer suresi 3'te dendiği gibi yani düşünebiliyor musunuz? Allah'a yaklaşma sebebi olarak bu kişileri aracı kılmışlar ve Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye diyorlar, biz bunlara ibadet etmekteyiz veya dua etmekteyiz. Önceki ayetlerle bunları bir, -bir birlikte düşündüğümüzde, müşriğin inanç dünyasını şöyle özetlemek mümkündür. Müşriğin inanç dünyasını şöyle özetlemek mümkündür. Müşrik, Allah'ı inkar eden, O'na karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Müşrik, Allah'ı inkar eden, O'na karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Aksine O, Allah'a inanan, O'na ibadet eden, kendisini O'na yakınlaştıracağına inandığı vesilelere sarılmaya çalışan, Allah'a kendisinden daha yakın olduğunu düşündüğü şeylerin, Allah katında kendisine şefaat etmesini arzulayan dindar bir kimsedir. Yani dedik ki, dedik ki, müşrik Allah'ı inkar eden O'na karşı gelip, Allah subhanehu ve teala'ya karşı gelip düşmanlık eden biri değildir. Allah'ı inkar eden de değildir. Tabi inkar eden kafirdir biliyorsunuz. Dolayısıyla kafir aynı şekilde müşriktir de yani çünkü Allah'ın hakkını başka bir şeye vermiştir. Amma zamana vermiştir. Amma efendime söyleyeyim ateizme vermiştir. Amma başka bir şeye vermiştir. Aynı Firavun misali olduğu gibi Musa aleyhisselamın Rabbine karşı düşmanlık ediyordu, inkar ediyordu. Ancak iblis aleyhinnale, o da kafirlerden oldu, büyüklük tasladı. Dolayısıyla bunun istisnaları var. Ancak bu tanımla demin okuduğumuz Zümer Suresi 3. 18. ayet ve önceki ayetlerden onların Allah subhanahu ve tehalenin yaratıcı ve rızıklandırıcı olduğu itiraflarını da dikkate alarak ve son olarak da biz bunlara sadece bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye e, ibadet ediyoruz demelerini ve buna benzer diğer ayeti de dikkate alarak o halde müşriğin tanımını şöyle yapmak mümkündür. Müşrik Allah'ı inkar edip ona karşı düşmanlık eden değildir. Aksine o Allah'a inanan ona ibadet eden kendisini ona yakınlaştıracağına inandığı vesilelere sarılmaya çalışan vesilelere sarılmaya çalışan Allah'a kendisinden daha yakın olduğunu düşündüğü şeylerin Allah katında kendisine şefaat etmesini arzulayan dindar bir kimsedir. Hani diyorlar ya müşrikler bunlar Allah katındaki şefaatçılarımızdır. Veyahut bugün e, özellikle bizim konumuz mesela istigase ve tevesüldür. İstigaseyi Allah'tan başkasına yapanlar veyahut tevessülü yani bir takım vesileleri e, meşru olmayan vesileleri aracı kılanlara bakınız gerçekten tevessülün şer'i tanımını yaparken şöyle diyorlar. İnşallah o kısımlara gelecek ancak biz önce şirkin tanımını niçin yapmaktayız, küfürün tanımını niçin yapmaktayız bu daha iyi anlaşılsın diye söylüyoruz. Diyor ki tevessül diyor bir şeyi yani bu sözlük manası diyor yine bu keseyim malum kesin diyorlar ki bir şeyi aracı kılınmak bir şeyin vesile edinmek diyor mesela hani örnek hastalanırsınız işte ilaç alırsınız bu onun vesilesi üşürsünüz üstünüzü örtersiniz bu onun onun ee, ee, efendime söyleyeyim ısınmanızda ee, bir vesilesi vesaire bunları açıklayacağız ancak diyor ki şer'i vesile şer'i tevesül şudur diyor bir şeyi diyor Allah'a yaklaşmak için vesile kılmak bu bahislere geleceğiz Örneğin demiş, örneğin demiş, Allah'ın isimlerini, evet güzel bir başlangıç katılıyoruz, gerçekten Allah'ın isimleri, evet, efendim, birinden istenen dua, gerçekten bu da güzel, çünkü şer'i olarak bunun delili de mümkün, ve devam ediyor, ifsad ediyorlar, ve arkasından şu geliyor, veyahut, bir peygamberin veya salih bir zatın, ismini, vesile veya şahsını vesile etmek diyor ve bunu da şer'i tevessülü tanımlarken yapmaktalar. Böyle, böylesi buhtanlardan Allah'a sığınırız. İnşallah şirkin de tarifini yaptıktan sonra şirk, küfür ve bid'at konuları şer'i olarak yani ehli sünnetin, Kur'an ve sünnetin Bunlara nasıl baktığını, nasıl tanımladığını ortaya koyduktan sonra inşallah konumuz daha iyi anlaşılacaktır. Demin müşriğin bir portresini çizdik. Allah'ı inkar etmeyip ona düşmanlık eden değil, aksine dindar olan, Allah'a inanan, ona ibadet etmek isteyen ve ona yaklaşmak için bir takım vesileler arayan kimsedir dedik ve hatta bunun için gayret gösteren kimsedir. Peki, ama müşrikler Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlarının kendilerini Allah'a yaklaştıracağı, Allah kanısında kendilerine şefaat edeceği kanısına nereden kapıldılar? O halde, o halde, madem öyle, müşrik, Allah'a bir takım vesileler arayan kimse ise, şefaatçı arayan kimse ise, peki, bunların, Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahların kendilerini Allah'a yakınlaştıracağı, ve Allah katında kendilerine şefaat edeceği, kimseler olduğu inancına, nereden kapıldılar? Ve, şirk, yeryüzünde nasıl başladı, diyeceğiz. allah Alem, şirk ile ilgili, bitirmem gerekiyor. Gecenin geç saati ee, zannedersem mola versem uygun olacak. Bir beş dakika kadar eğer müsaade ederseniz. E, uygun değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar inşallah yani saat geç diye devam etmek uygun mu anlamında soruyorum. Ancak şirk nasıl başladı deyip e, konuyu e, bir bütün olarak en azından noktayı koyacağız. İnşallah daha uygun olur. Allah razı olsun. Ben mikrofonu devredeyim. İnşallah 5 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selam Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.